Birinci nükte, cehennem fikri, geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor. Çünkü hatsiz rahmet-i Rabbaniye, o korkan adama der, bana gel, tevbe kapısıyla gir, ta cehennemin vücudu değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hatsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin, eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan, yine cehennemin vücudu bin derece idam-ı ebediden hayırlıdır. Ve kafirlere de bir nebî merhamettir. Çünkü insan, hatta yavrulu hayvanat dahi, akrabasının ve evladının ve ahbabının lezzetleriyle ve saadetleriyle lezzetlenir, bir cihette mes'ud olur. Şu halde sen ey mülhid, dalaletin itibariyle ya idam-ı ebediyle ademe düşeceksin veya cehenneme gireceksin. Şerr-i mahz olan Adem ise senin bütün sevdiklerin ve saadetleriyle memnun ve bir derece mes'ud olduğun umum akraba ve aslı neslin seninle beraber idam olmasından binler derece cehennemden ziyade senin ruhunu ve kalbini ve mahiyeti insaniyeni yandırır. Çünkü cehennem olmazsa cennet de olmaz. Her şey senin küfrün ile ademe düşer. Eğer sen cehenneme girsen Vücut dairesinde kalsan, senin sevdiklerin ve akrabaların ya cennette mes'ud veya vücut dairelerinde bir cihette merhametlere mazhar olurlar. Demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Cehennem aleyhinde bulunmak ademe taraftar olmaktır ki, hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Evet cehennem ise hayrı mahzı olan daire-i vücudun Hakim-i Zülcelal'inin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören, dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hapishane vazifesini de görmekle beraber, başka pek çok vazifeleri var. Ve pek çok hikmetleri ve alemi bekaya ait hizmetleri var. Ve zebani gibi pek çok zihayatın celal-darane meskenleridir. İkinci nükte, Cehennemin vücudu ve şiddetli azabı, Hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Belki rahmet ve adalet ve hikmet, onun vücudunu isterler. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek, adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak, bir tek yolsuz merhamete mukabil, Yüzer biriçarelere yüzer merhametsizliktir. Aynen öyle de cehennem hapsine girenlerden olan kafiri mutlak küfrüyle hem esmâ-i ilahyenin hukukuna inkar ile tecavüz, hem o esmaya şahidet eden mevcudatın şahadetlerini tekzi bile hukuklarına tecavüz ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkarane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz. Ve kainatın gayi hilketi ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahürü rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyetlerle mukabelelerini ve aynedarlıklarını tekzi bile hukukuna bir nevi tecavüz ettiği haysiyetiyle, öyle azim bir cinayet bir zulümdür ki affa kabiliyeti kalmaz. İnna Allah'e la yafiru enyush rakebihi ayetinin tehdidine müstehak olur. Onu cehenneme atmamak bir yersiz merhamete mukabil, hukuklarına taarruz edilen hatsiz davacılara hatsiz merhametsizlikler olur. İşte o davacılar cehennemin vücudunu istedikleri gibi izeti Celal ve azameti Kemal dahi kat'i isterler. Evet, nasıl bir serseri asi ve rayete tecavüz eden bir adam oranın izzetli hakimine dese beni hapse atamazsın ve yapamazsın diye izzetine dokunsa. Elbette o şehirde hapis olmasa da o edepsiz için bir hapis yapacak onu içine atacak. Aynen öyle de. Kâfiri mutlak küfrüyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor ve azameti kudretine inkar ile dokunduruyor ve kemali rububiyetine tecavüzüyle ilişiyor. Elbette cehennemin pek çok vazifeler için pek çok esbabı mucibesi ve vücudunun hikmetleri olmasa da öyle kafirler için bir cehennemi halk etmek ve onları içine atmak o izzet ve celalin şehnidir. Hem mahiyeti küfür dahi cehennemi bildirir. Evet, nasıl ki imanın mahiyeti eğer tecessüm etse lezzetleriyle bir cennet-i hususiye şekline girebilir ve cennetten bu noktadan gizli haber verir. Aynen öyle de. Risale-i Nur'da delilleriyle ispat ve baştaki meselelerde dahi işaret edilmiş ki Küfrün ve bilhassa küfr mutlakın ve nifakın ve irtidadın öyle karanlıklı ve dehşetli elemleri ve manevi azapları var, eğer tecessüm etse, o mürted adama bir hususi cehennem olur ve büyük cehennemden bu cihette gizli haber verir. Ve bu fidanlık, dünya mezrasındaki hakikatçikler, ahirette sümbüller vermesi noktasından, bu zehirli çekirdek, o zakkum ağacına işaret eder. Ben onun bir mayesiyim der ve beni kalbinde taşıyan vefahd için o zakkum ağacının bir hususi numunesi benim meyvem olur. Madem küfür hadsiz hukuka bir tecavüzdür, elbette hadsiz bir cinayettir. Öyleyse hadsiz bir azaba müstehak eder. Madem bir dakika katl 15 sene cezada, 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriyye kabul edip maslahata ve hukuku ammeye muvafık görür. Elbette bir küfür, bin katl kadar olması cihetiyle, bir dakika küfür mutlak, sekiz milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, o kanun adalete muvafık geliyor. Bir sene ömrünü o küfürde geçiren, iki trilyon sekiz yüz seksen milyara yakın dakikada azaba müstehak ve hâlidîne fiha ebeda sırrına mazhar olur. Her neyse. Kur'an-ı Hakîm'in cennet ve cehennem hakkındaki mucizane izahatı ve Kur'an'ın tefsiri ve ondan gelen Risale-i Nur'un cennet ve cehennemin vücutlarına dair hüccetleri daha başka beyana ihtiyaç bırakmamışlar. Ve yetefekkerû fî halqis semâvâti vel ardı rabbena mâ halakte hâzâ bâtilâ subhâneke fekinnâ azâben nâr rabbena sırif 'annâ azâbe cehennem inne azâbehâ ''İnne hâsâ et ve mukâmâ'' gibi pek çok ayetlerin ve başta rasûl Ekrem aleyhissalâtu Vesselam ve umum peygamberler ve ehl-i hakikatın her vakit dualarında en ziyade ''Ecirnâ minen nâr, neccinâ minen nâr, hallisnâ ve vahi ve şuhuda binaen onlarca kat'iyet kesbeden cehennemden bizi hıfz eyle demeleri gösteriyor ki Nevi beşerin en büyük meselesi cehennemden kurtulmaktır. Ve kainatın pek çok ehemmiyetli ve muazzam ve dehşetli bir hakikati cehennemdir ki, bir kısım o ehli şuhut ve keşif ve tahkik onu müşahede eder ve bir kısmı tereshuhatını ve gölgelerini görür, dehşetinden feryat ederler, bizi ondan kurtar derler. Evet, bu kainatta hayır, şer, lezzet, elem, ziya zulmet, hararet, bürodet. Güzellik, çirkinlik, hidayet, dalalet birbirine karşı gelmesi ve içine girmesi pek büyük bir hikmet içindir. Çünkü şer olmazsa hayır bilinmez, elem olmazsa lezzet anlaşılmaz, zulmetsiz ziya ehemmiyeti olmaz, soğukla hararetin dereceleri tahakkuk eder. Çirkinlik ile hüsnün tek bir hakikatı bin hakikat ve binler çeşit hüsn mertebeleri vücut bulur. Cehennemsiz cennetin pek çok lezzetleri gizli kalır. Bunlara kıyasen her şey bir cihette zıddıyla bilinebilir. Ve bir tek hakikati sümbül verip çok hakikatlar olur. Madem bu karışık mevcudat dar-ı faniden dar-ı bekaya akıp gidiyor, elbette nasıl ki hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler cennete akar, öyle de şer, elem, karanlık, çirkinlik, küfür gibi zararlı maddeler cehenneme yağar ve bu mütemadiyen çalkanan kainatın selleri o iki havuza girer durur. Kerametini 29. sözün ahirindeki remizli nüktelerine havale ederek kısa kesiyoruz. Ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım, bu dehşetli hapseyebediden kurtulmanın kolayı, çaresi bu dünyevi hapisimizden istifade ederek elimiz mecburiyetle yetişmeyen çok günahlardan kurtulduğumuzla beraber Eski günahlardan tevbe edip farzlarımızı eda ederek her bir saat bu hapisteki ömrümüzü bir gün ibadet hükmüne getirmekle o ebedi hapisten necatımız ve onurani cennete girmemiz için en iyi bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırırsak dünyamız ağladığı gibi ahiretimiz dahi ağlayacak. Hasirat dünya ve ahire tokadını yiyeceğiz. Bu makam yazıldığı zaman kurban bayramı geldi. Allah-u Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekberler ile nev-i beşerin beşten birisine 300 milyon insanlara birden Allahu Ekber dedirmesi, koca küreyi arz büyüklüğü nispetinde o Allahu Ekber kutsiyesini semavattaki seyyarat arkadaşlarına işittiriyor gibi 20 binden ziyade hacıların arafatta ve iitte beraber birden Allahu Ekber demeleri, Rasul Ekrem aleyhissalâtu vesselam'ın 1300 sene evvel âl ve sahabeleriyle söylediği ve emrettiği Allahu Ekber kelamının bir nevi aksi sadâsı olarak, rübubiyeti ilahiyenin Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin azameti ile külli tecellisine karşı geniş ve külli bir ubudiyetle bir mukabeledir diye tahayyül ve his ve kanaat ettim. Sonra Acaba bu kelamı ı bizim meselemizle dahi münasebeti var mı diye tahattür ettim. Birden hatıra geldi ki başta bu kelam olarak Sâir bâkiyât-ı salihat unvanını taşıyan Sübhanallah ve elhamdülillah ve lâ illallah gibi şeyâirden çok kelamlar cüz'î ve küllî meselemizi ihtar ve tahakkukuna işaret ederler. Mesela Allahu ekber'in bir ve imanası manası Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve ilmi her şeyin fevkinde büyüktür. Hiçbir şey daireyi ilminden çıkamaz. Tasarrufu kudretinden kaçamaz ve kurtulamaz. Ve korktuğumuz en büyük şeylerden daha büyüktür. Demek haşri getirmekten ve bizi Adem'den kurtarmaktan ve saadeti ebediyeyi vermekten daha büyüktür. Her acip ve tavrı aklın haricindeki her şeyden daha büyüktür ki Ma halkukum ve la ba'tukum illa ka nefsin vahide ayetinin sarahati nev nev'i beşerin haşri ve neşri bir tek nefsin icadı kadar o kudrete kolay gelir. Bu mana itibariyledir ki darb-ı mesel hükmünde büyük musibetlere ve büyük maksatlara karşı herkes Allah büyüktür, Allah büyüktür der, kendine teselli ve kuvvet ve noktayı istinat yapar. Evet Nasıl ki dokuzuncu sözde, bu kelime iki arkadaşıyla bütün ibadatın fihristesi olan namazın çekirdekleri ve hülasaları ve içinde ve tesbihatında tekrar ile namazın manasını takviye için, Subhanallah Elhamdülillah, Allahu Ekber, üç muazzam hakikatlara ve insanın kainatta gördüğü medar hayret, medar şükran ve medar azamet ve kibriya, acib ve güzel ve büyük pek çok fevkalade şeylerden aldığı hayret ve lezzet ve heybetten neş'et eden suallerine pek kuvvetli cevap verdiği gibi. On altıncı sözün ahirinde izah edilen şu. Nasıl bir nefer, bayramda bir müşil ile beraber huzuru padişaha girer, sair vakitte zabitinin makamı ile onu tanır. Aynen öyle de, her adam hacda, bir derece veliler gibi cenabı Hakk'ı Rabbul Ardı ve Rabbul Alemin unvanı ile tanımaya başlar ve o kibriya mertebeleri kalbine açıldıkça ruhunu istila eden mükerrer ve hararetli hayret suallerine yine Allahu ekber tekrarıyla umumuna cevap verdiği misillü 13. lemanın ahirinde izahı bulunan ki şeytanların en ehemmiyetli desiselerini köküyle kesip cevabı kat'i veren yine Allahu ekber olduğu gibi bizim ahiret hakkındaki sualimize de kısa fakat kuvvetli cevap verdiği misillü Elhamdülillah cümlesi dahi haşri ihtar edip ister bize der manam ahiretsiz olmaz çünkü ezelden ebede kadar her kimden ve her kime karşı bütün hamd ve şükür ona mahsustur ifade ettiğimden bütün nimetlerin başı ve nimetleri hakiki nimet yapan ve bütün zîşûru ademin hadsiz musibetlerinden kurtaran yalnız saadet ebedi olabilir ve benim o külli manama mukabele eder Evet her mümin namazlardan sonra her gün hiç olmazsa 150'den ziyade elhamdülillah elhamdülillah şer an demesi ve manası da ezelden ebede kadar bir hadsiz geniş hamd şükrü ifade etmesi ancak ve ancak saadet ebediyenin ve cennetin peşin bir fiyatı ve muaccel bir bahasıdır ve dünyanın kısa ve fani elemlerle alûde olan nimetlerine münhasır olmaz ve mahsus değil ve onlara da ebedi nimetlere vesile olmaları cihetiyle bakar, şükreder. Subhanallah kelimeyi kutsiyesi ise Cenab-ı Hakk'ı şerikten, kusurdan, noksaniyetten, zulümden, acizden, merhametsizlikten, ihtiyaçtan ve aldatmaktan ve kemal ve cemal ve celaline muhalif olan bütün kusurattan takdis ve tenzih etmek manasıyla, saadet ebediyeyi ve Celal ve Cemal ve Kemali saltanatının haşmetine medar olan dar ahireti ve ondaki cenneti ihtar edip delalet ve işaret eder. Yoksa sabıkan ispat edildiği gibi saadet ebediye olmazsa hem saltanatı, hem Kemali hem Celal hem Cemal hem rahmeti kusur ve noksan lekeleriyle lekedar olurlar. İşte bu üç kutsi kelimeler gibi Bismillah ve La ilahe illallah vesair kelimat-ı mübareke, her biri erkan ı imaniyenin birer çekirdeği ve bu zamanda keşfedilen et hülasası ve şeker hülasası gibi, hem erkan ı imaniyenin, hem Kur'an hakikatlarının hülasaları ve bu üçür namazın çekirdekleri oldukları gibi, Kur'an'ın dahi çekirdekleri ve parlak bir kısım surelerin başlarında pırlanta gibi görünmeleri, ve çok sünuhatı, tesbihatta başlayan Risale-i Nur'un dahi, hakiki madenleri ve esasları ve hakikatlerinin çekirdekleridirler. Ve velayeti Ahmediye ve Ubudiyet-i Muhammediye aleyhissalâtu vesselâm cihetinde, öyle bir daire-i zikirde, namazdan sonraki tesbihatta, bir tarikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalâtu vesselâm virdidirler ki, her namaz vaktinde yüz milyondan ziyade mü'minler beraber, o halka-i kübra-i zikirde, Ellerinde tesbihler, Subhanallah 33, Elhamdülillah 33, Allahu Ekber 33 defa tekrar ederler. İşte böyle gayet muhteşem bir halka-i zikirde, sabıkan beyan ettiğimiz gibi, hem Kur'an'ın, hem imanın, hem namazın hülasaları ve çekirdekleri olan, o üç kelime-i mübarekeyi namazdan sonra, 33'er defa okumak, ne kadar kıymetli ve sevaplı olduğunu elbette anladınız. Bu risalenin başında birinci meselesi namaza dair güzel bir ders olduğu gibi, hiç düşünmediğim halde, adeta ihtiyarsız olarak, onun ahiri de namaz tesbihatına dair, ehemmiyetli bir ders oldu. Elhamdülillahi ala in'amihi. Sübhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim.